İnsan ihtiyaçları geçmişten günümüze sürekli değişmekte ve gelişmektedir, ancak tüm insanların temel ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyacı için evlere ihtiyaç duyarız ve bu evleri elimizden geldiğince bakımlı tutmaya ve olumsuz hava koşullarından korumaya çalışırız, ancak eskilerde yapılan uygulamaların şu anda insanlara zahmetli gelmesi sonucunda pratik pek çok çözüm getirilmiştir, bu pratik çözümlerden biri de pratik sundurmalardır, pratik sundurmalar gerek kolay bir şekilde monte edilmiştir gerekse de kapı ve camlarınızı kar ve yağmur gibi olumsuz hava şartlarına karşı koruması sebebiyle çok fazla tercih edilmektedir, en azından bir insanın sığabileceği kapasitede olan bu ürünler ile yağmurdan korunurken aynı zamanda estetik görüntüsü ile de evinize dışarıdan şık bir görüntü katabilirsiniz, istediğiniz her türlü boyutta uygulanabilen pratik sundurmalar ile pencereleriniz daha uzun süre temiz kalacak, aynı zamanda güneşli havalarda güneşten gelen zararlı ışınları da tutacak pratik sundurma, hem evinizdeki eşyaları hem de sizi güneşin bu zararlı etkilerine karşı koruyacak, kapı girişlerine, kötü hava koşullarına karşı korunmak amacıyla yerleştirilen sundurmalar, oldukça güzel bir görünüm de ortaya çıkarır, apartman girişinize hoş bir hava katmak isterseniz, siz de sundurma satın alabilirsiniz, birbirinden şık ve bir o kadar da kaliteli sundurmaları, Albayrak Yapı Ent İnşaat firmasından temin edebileceksiniz, firma ile iletişim kurarak, terasınızı, cam ya da ahşap ile kapatma şansı da bulabilirsiniz, cam çatı uygulamaları yine firma tarafından müşterilerine sunulmaktadır.